Bismillahirrahmanirrahim. O kitabın ismi Tüm detaylarıyla imanın şartları. Yazan Cengiz Elibol. Kitabın çıktığı yayınevi Bekaye Yayınları. Hutbetül Hace. İnnel hamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzü billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât a'mâlinâ ve men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâde ve eşhedu en la ilaha illallah ve ahdehu la şerifele Ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluh Ya eyyühellezine amenü attegu allahe haqqa tugatih Ve temutun illa ve muslimun Ya eyyühellezine aminü attegu allahe fakatukatih Ya eyyühellezine aminü attegu allahe ve enten muslimun Ya eyyühellezine aminü attegu واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عملوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتقى الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومعبا إن أستغى الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم Şerli alamori muhtesatı ha muhtesatı ha ve kulla muhteset mida ha ve kulla ve kulla bidâha zalalet ve kulla zalaletin fin Kuşkusuz ki hamd Allah içindir. Ona eder ondan yardım ve mahfretleriz. Nefislerimizin şerinden, amillerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayet ederdirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayet edirecek yoktur. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O tek dere ortağı yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. Ey edenler, Allah'tan sakınılması gerektiği gibi sakının ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Ali İmran 102 Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretipleyen Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz ki Allah üzerinizi gözetleyicidir. Nisa 1 Ey imanenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Ahzab 70-71 Bundan sonra sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. İşlerin en şerirleri sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulan her şey bid'attır, her bid'at dalalettir ve her dalalette ateştedir. İlk konumuz tevhid. Tevhid kelimesinin sözlük anlamı ayrı tutmak, bir ve ayrı olduğunu söylemektir. İstilahi yani şeriattaki anlamı ise Allah'ı kendisine mahsus haklarıyla başkalarından ayırarak birlemektir. Yalnızca Allah'a mahsus olan bu haklar ise üç kısım olmak üzere şunlardır. Birincisi hükümranlık yani fiili hakları. ikincisi ibadet hakları. Üçüncüsü isimli sıfat haklarıdır. Tevhid'in fazileti. 1- Tevhid imandır. İman ancak kelime-i tevhid ile gerçekleşir. 2. Tevhid cennete giriş sebebidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim ortay olmayan tek Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederin derse, Allah onu cennetin sekiz kapısından hangisini isterse oradan cennete koyar. Bukhara ve Müslüm. 3. Tevhid cehennemden korunma yoludur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem terkisinde bulunan Muaz bin Cebel radiyallahu anh'a Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir bilir misin? diye sordu. Muaz radiyallahu Allah ve Resulü en iyi bilendir deyince kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayarak yani tevhid edip birleyerek ona ibadet etmeleridir buyurdu. Bir müddet gittikten sonra ise bunu yaptıklarında kulların Allah üzerindeki haklar nedir? diye sordu. Muaz radiyallahu anh gene Allah ve Resulü iyi bilendir deyince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara azab etmemesidir buyurdu. Bukhari ve Müslim. 4. Tevhid tüm Nebi ve Rasullerin ortak çağrısıdır. Andolsun ki Nuh'u kavmine gönderdik. Dedi ki ey kavmin Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Araf 59 Aynı sözleri Hud, Salih, Şuayb aleyhimusselam ve diğerleri de söylemişlerdir. Araf suresinde takip eden ayetlerde geldi üzere. Ant olsun ki biz Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının diye emretmeler için her ümmete bir rasul gönderdik. Nahl 36 Senden önce hiçbir rasul göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Bu halde bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya 25 Nuh aleyhisselam 950 sene kavmini buna çağırdı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 sene kavmini bu tevhide çağırdı ve Medine'ye hicret edip İslam devletini kurmasından vefatına kadar da bu çağrıya devam etti. Önce tevhid neden? 1- Allah Azze ve Celle insanı yeryüzünde halife olarak yaratıp çoğalttığında tevhidi öğrenmeleri ve gerçekleştirmeleri için kitaplar indirdi, Nebi ve Rasuller gönderdi. Yani tevhid insanların yaratılış gayesinin ta, ta kendisidir. 2. Maalesef günümüzde tevhide verilen önem azalmış, bu husus ikinci plana düşmüş ve basit teferruatlarla uğraşma sebebiyle ihmal edilmeye başlanmıştır. 3. Tevhid kavramının içi boşaltılmış, sanki nazari yani ameli olmayan, yaşamlayan bir bilgiye indirgenmiş ve sırf kalbi bir amel olarak adlandırılmaya başlanmıştır. 4. Bu husus tevhid düşmanları tarafından konuşulmamakta, konuşanlar bir şekilde susturulmaya çalışılmakta ve tevhidin konuşulup anlaşılmasına ters bakılmaktadır. 5. Tevhid, Müslümanların geneli arasında eksik veya yanlış anlaşılmakta, bazı kısımları ihmal edilmekte ve önemsenmemektedir. 6. Bütün bunların neticesinde tevhid ders olarak öğretilmesine rağmen, Müslümanların pek çoğunun üzerinde etkisi zayıflamış, Müslümanlar arasında yoğun bir şekilde bidatlerle bazı sözlü ve fiili şirkler yayılmıştır. 7. Üstelik tevhide yoğunlaşmak ve işe onunla başlamak, ümmetin birliğinin ve kaynaşmasının önünde bir engel olarak telakki ve empoze edilmektedir. Halbuki ümmet içinde sağlam bir birliktelik oluşturmanın ve kaynaşmanın yegane yolu, tevhidi iyi öğrenmek ve onu bir hayat nizamı olarak yaşamaktır. 8. Büyük imamlardan İmam Malik rahmetullahi aleyhin dediği gibi bu ümmetin ilki neyle ıslah olduysa ümmetin sonu da ancak onunla ıslah olup düzelecek, kurtuluşa erecek ve müslüman, düşmanlarının korkulu rüyası olarak bir güç olup yaşayacaktır. Bu da sadece tevhid olmuştur başkasıyla olmayacaktır. İşte ilaç da o tedavide. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ilk cahiliyeyi nasıl tedavi ettiyse Günümüzde bütün İslam davetçilerinin de kelime-i tevhid olan La İlahe illallah'ın anlamının yanlış anlaşılmasını böylece tedavi etmeleri gerekir. Bu hususta Allah-u Teala Ahzab suresinde şöyle buyurmaktadır. andolsun olsun ki sizin için da Allah'ı ve ahiret gününü ümit eden ve Allah'ın çokça anan kimseler için güzel bir örnek vardır. Bu yüce buyruk gereği alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman ve dönemde olduğu gibi çağdaş dünyamızda da Müslümanların problemlerinin tedavisine uyacak en güzel örneğimizdir. Öyleyse bu bizim onun başladığı noktadan başlamamızı gerektirir. Bu durumda her şeyden önce Müslümanların akidelerindeki bozuk tarafları ıslah etmek, ikinci olarak ibadetlerindeki bozuklukları düzeltmek, üçüncü olarak da muamelat dediğimiz günlük yaşayış bozuklukları düzelterek Kur'an ve Nebevi sünnete uygun hale getirmek gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiili ve öğretim yoluyla aktardığı sünneti bu şekildeydi. Bunun fiili sünnetini araştırmaya gerek bulunmamakta. Çünkü onun Mekke döneminde yaptıkları ve daveti çoğunlukla kavmini tek olan Allah'a ibadete davet etmekten ibaretti. Öğrettiği sünnete gelince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radiyallahu Yemen'e muallim olarak gönderdiğinde uygulaması gereken basamakları ona şöyle öğretmiştir. Onları kendisine davet edeceğin ilk şey Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek yani tevhidin ikrarı olsun. Eğer bu hususta sana itaat ederlerse onları Allah'ın bir gün ve gecede üzerlerine beş vakit namazı farz kıldığını öğret. Bu hususta da sana itaat ederlerse zenginlerinin alınıp fakirlerine verilecek olan sadakayı yani zekatı Allah'ın onlara farz kıldığını öğret. Bu hadis Buhar ve Müslüm'de ittifakla rivayet edilmiştir. Görüldüğü gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kendisinin de başladığı noktadan başlamalarını emretmiştir ki şüphesiz bu tevhide davet etmektir. Ümmetin bugünkü hali. Bize Rabbinden aldığı dini öğreten Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem Asırlar öncesinden ümmetinin fırkalara ayrılacağını Bunların büyük çoğunluğunun cehenneme gireceğini Ve yalnızca bir fırkanın direkt cennete girmeye hak kazanacağını haber vermiştir Tirmizi'de rivayet edilen bir hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Yahudiler 71 veya 72 fırkaya ayrıldılar Hristiyanlar da onlar kadar Ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır ...ve onlardan birisi hariç hepsi cehennemdedir. Ashab, ''Ya Resulallah, onlar kimlerdir?'' diye sorunca, asulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, ''Benim ve ashabımın üzerinde olduğu yoldan gidenler.'' buyurdu. Sayısı haliste bildirilene ulaşmış mıdır bilinmez ama, ...gerçekten de ümmet fırkalara bölünmüştür. Şimdi onlardan en belirgin olanları gözden geçirelim. Birinci grup, Rafiziler. Şia ve taraftarlar yani. Maalesef akidelerinin bozukluğu ve bunun boyutları hakkında konuşulmaya değmeyecek kadar perişan bir halde bulunmaktalar. Özellikle devletlerini kurduktan sonra dünyanın dört bir köşesinde tehlikeli bir rol üstlenmeye başladılar. Sanki tek gayeleri Ehl-i Sünnet akidesinin yeryüzünden silinmesiymiş gibi çalışmakta ve bunun için her yorumlu vah kabul ederek onlara karşı İslam düşmanı bir her toplulukla iş birliği yapmaktan sakınmamaktadırlar. Bu tür faaliyetlerini yürütebilmek için bazı küfür beldelerinde çeşitli kurumlar kurmakta, kitap, gazete, dergi ve CD çıkararak zehirlerini özellikle ümmetin saf akidesini bozacak şekilde akıtmaya çalışmaktadırlar. Allah azze ve celle onlara muvaffakiyet vermesin ve onların tuzaklarına karşı bizlere yardımcı olsun. Amin. İşin en acı tarafı ise onlardan on, bunların halen Şanı yüce İslam'ın tek temsilcisi olarak algılanması ve bunun Müslümanların genel arasında kabul görüyor olması. İkinci grup, Hariciler. Ümmetin içinden çıkan ve İslam ümmetinden ayrılan ilk fırka. İsyan bayrağını açarak ehli Sünnet'in metoduyla savaşacaklarını ilan ettiler. ehli Sünnet alimlerinin onlara karşı kararlı mücadeleleri neticesinde güçleri zayıfladı. Ancak günümüzde tekrar gündeme oturmaya ve etkilerini yaymaya başladılar. Üçüncü grup, Hurafeciler. Hura Tevhidi katlara gömerek çeşitli bahanelerle şeriat ayaklar altına alıp emperyalizme hizmet eden cemaat ve fırkalar. Son zamanlarda daha çok çalışmakta ve sınırsız denecek kadar harcamalar yaparak kendi metotlarına çağıran müesseseler kurmaktadırlar. 4. Grup Bid'at ve Şirk Ehli Allah ile beraber şeyh, heykel, taş, ağaç, kabir gibi başka şeylere ibadet eden ...ve dinde olmayan yeni ibadet şekillere ihtiras edenler. Kalplerinde iman olduğu halde yanlış kılavuz edinmeleri sebebiyle... ...işledikleri günahların büyüklüğünün bile farkında değiller. Ölülere yalvaral mı dersin kabirlere tavaf eden mi? Taşa ağaca çaput bağlayan mı dersin? Yoksa Allah'tan korktuğu gibi? Hatta daha şiddetle yanında olmayan şeyhinden korkan mı? Hepsi ve daha niceleri mevcut... Ne yaptıklarını da için yaptıklarını da bilmiyorlar. Araştırma heves ve gayreti de göstermiyorlar. Çünkü güya kendileri sırat köprüsünden geçerken şeyhleri onları kollarından tutup cennete atacak. Girdi mi bir şeyhin kanatlarının altına garantili cenneti. Bundan sonra her türlü davranış biçimi onlar için mübah. Maalesef halen ülkemizin en kalabalık, en kalabalık topluluklarından biri olmaya devam ediyorlar. Bu ülkede İslam'ın gayri İslami bir anlayışla yaşanmasının sebebi de bu olsa gerek. Beşinci grup, vurdun duymaz, önemsemez, ezeci çoğunluk. Bu grubu pek aramaya gerek yok. Sokaklara bakanların gördüğü manzaraları, manzaraları oluşturan genel topluluk. Niçin yaratıldığının farkında olmayan, kendisine sorulduğunda, Elhamdülillah Müslümanım dediği halde kime inandığını bilmeyen, ''Sen benim kalbime bak kalbime, kimsenin malını çalma, namusuna göz koyma yeter.'' diyecek kadar cahil ve bu cehaletinin bilincine varamayacak kadar uyuşturulmuş insanlar yönü. 6. Grup Sihirbaz, Medyum ve Falcı gibi düzenbazlar. Bilimin olmadığı her yerde yaygın oldukları gibi ülkemizde de öyle yaygınlar ki, cehalet sebebiyle düğü çağır ve rahatsızlıklara tıp da çare bulamayınca bu düzenbazlara Tek başvuru mercesi olarak başvurulmakta ve bu para tuzakları halkın anlamadığı birkaç yazı çiziyle veya gaybi birkaç kehanetle insanları sömürmeye devam etmekteler. Hatta bazı basın yayın organları tarafından adres ve telefonları verilerek reklamları bile yapılmaktadır. Yıldız ve burçlar adı altında yapılan yayınlar da bu kısmın içinde önemli bir yer tutmaktadır. 7. Grup Hristiyan ve Yahudiler Ülkemizde azınlıktalar ancak her geçen gün sayıları ve etkinlikleri gözle görülür bir şekilde artış göstermekte. Birçok İslam ülkesinde mevcut durumdalar. İbadethaneleri açık, inanç özgürlüğü gereği dinlerinin gereklerini sıkıntısızca yaşayabiliyorlar. Tüm dünya üzerinden maddi gücü ellerine tutarak bunu Müslümanların inanç esaslarını bozmak için cömertçe etmektedirler Sekizinci ve son grup ise tevhid ehli. Ahiret kaygısı taşıyan, bu kaygı gereği hayatını Allah'ın istediği gibi geçirmeyi hedefleyen, ancak dinlerini her türlü şirk, küfür ve bidatten arındırarak Allah'ın ve Resulünün övdüğü toplulukların, yani hadise bildirildiği üzere sahabe tabi ve tabi tabinin Kur'an ve sünnet anlayışlarına uygun şekilde öğrenip yaşamaya gayret eden azınlık. Ne yazık ki her hak ve doğru olan şeye bir kul takarak, onu insanların gözünde kötü göstermeyi amaçlayanların saldırılarına bu taifede muhatap olmuş, taassup ve taklitten uzak durmaya çalışan bu insanlar, çeşitli isimlerle ilişkilendirilerek veya kendilerine bazı isimler verilip lakaplar takılarak hak yoldan sapmış yani sapık olarak gösterilmeye çalışılmaktadırlar. Allah Azze ve Celle kendi yoluna giden hak araştırıcılarının yar ve yardımcısı olsun. Amin tevhid anlamında farklılıklar Kur'an'ın kendi dilleriyle üzerlerine inip kendilerini muhatap aldığı bazılarını kafir bazılarını müşrik diğer bazılarını da münafık fasık gibi isimlerle isimlendirdiği o Arap toplumuyla günümüz Müslümanlarının büyük çoğunluğu arasında Arap ve Arap olmaya dair olmak üzere gerçekten büyük bir fark bulunmamaktadır. Şöyle ki o ilk dönem Arapları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından La ilahe illallah demeye davet edildiklerinde Büyüklük taslıyorlar ve buna icabet etmiyorlardı Buna da allah Teala'nın Safbaat suresindeki şu buyruğu bir örnektir Muhakkak ki onlar kendilerine La ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah yoktur Denildiğinde büyükleniyorlar ve Deli bir şair için ilahlarımızı terp edeceğiz diyorlardı Peki niçin büyüklük taslıyorlar ve yüz çeviriyorlardı? Çünkü onlar çağrıldıkları bu sözün ehemmiyetinin ve içerdiği mananın bilincindeydiler. Onlar biliyorlardı ki bu söz Allah'a herhangi bir şeyi eş koşmamaları ve ibadet neviyle herhangi bir şeyi Allah'tan başkalarına yapmamaları gerektiğini ihtiva etmekteydi. Halbuki onlar kendilerini ve tüm alemleri yaratanın, rızıklandıranın ve öldürenin, koruyup kollayanın, yağmuru yağdırıp işleri idare edenin tek olan Allah olduğuna iman ediyorlar onu ikrar ediyorlar ve böylece Allah'a birliyorlardı. Örnek olarak Yunus suresi 31, Mü'minun suresi 84 ile 89. ayetler arası, Ankebut 61-63 arası ve Zuhruf 87. ayetler gibi çeşitli ayetlere bakılabilir. Bunlar Allah'ın Rabbiliğine yani rububiyet tevhidine mahsus şeylerdir. Bununla beraber onlar Allah'tan başkasına tazimde bulunmak, onlara dua edip sığınmak, Allah'tan başkası için kurban kesmek adakta bulunmak gayrimeşru vesileler ile tevessülde bulunmak anlaşmazlıklarını Allah'tan başkasının hükmüne götürmek gibi Allah'ın ilahlığına yani uluhiyet tevhidine mahsus hususlarda Allahü u Teala'ya eş koşuyorlardı kelime-i tevhidi söyleyen birisinin bütün bunlardan uzak kalarak bu hususlarda da Allah'ın birlemesi gerektiğini biliyorlardı çünkü bunlar la ilahe illallahın içerdiği anlamı aykırıdır işte bundan dolayı o Araplar manasını bilerek La İlahe demiyorlar ve müşrik damgasını hak ediyorlardı. Hristiyan ve Yahudiler hariç yukarıda kısımlandırılan günümüz Müslümanların tamamı farklı mezhepleri, tarikat ve cemaatlerine ve akidelerine rağmen La İlahe demektedirler. Fakat gerçekte onların bu güzel sözün anlamını bilmeye daha çok ihtiyaçları vardır. Çünkü Allah'tan başka hak ilah olmadan şehadet eden Müslümanların çoğunluğu onun anlamını iyice bilememekte ve müşrik damgasıyla damgalanmış o insanların yaptıkları gibi o sözün ispat ettiği bir kısım asılları iptal edici amellerde bulunmaktadırlar. Peki sorarım size ey kardeşlerim. Bir kişi la ilahe illallah deyip Allah ile beraber başkalarına veya başka şeylere ibadet cinsinden herhangi bir şeyi yapacak olursa Onunla Kur'an'ın müşrik diye vasfettiği kişiler arasında akide itibariyle nasıl ve ne gibi bir fark bulunmaktadır. O kişi bu vasıfla vasıflanmaktan nasıl kurtulacak ve kendini neye dayanarak kelime-i tevhidin gereklerini yerine getiren müvahhid bir mümin diye tanıyacak ve tanıtacaktır. Halbuki o, bu sözü sözü ne zahiren Müslümandır. Ve batını. İşte sevgili kardeşlerim, bu sebeple bizlerin birer Müslüman olarak tevhidi iyi öğrenmemiz gerekmekte. İslam davetçisi olarak da öncelikle tevhide davet etmemiz ve bu güzel sözün anlamını bilmeyip ona muhalif işler yapanlara karşı onlara hakkı öğretici delilleri ortaya koymamız gerekmektedir. İman etmek ancak ilim yani bilmek ve tasdik etmekten sonra mümkün ve makbuldür. Buna göre Müslüman bir kişi diliyle La ilahe illallah diyecek olursa önce bu kelimenin özetle anlamını kavraması Sonra da tafsilatlı bir şekilde anlamını öğrenmesi görebilir. Bu kişi ancak bu durumda en büyük şirkten beri yani uzak olabilir ve cehennem ateşinde ebedi kalmaktan kurtulabilir. Ancak bu sözü diliyle söylemekle beraber anlamını kavramayan veya kavrası da bu anlama iman etmeyen bir kimseye la ilahe illallah demesi özel durumlar müstesna ahirette bir fayda vermeyecek ve ateşten kurtaramayacaktır. Ateşten Allah'a sığınıyor ya rahmet olan cennetini istiyoruz. Yani. Bundan dolayı her bir İslami cemaatte... ...tevhidin öğrenilmesi... ...ve ona davet üzerine odaklaşmak... ...kurtuluş için kaçınılmaz tek yoldur. Bütün bu cemaatlerin... ...gerçekleştirmek üzere ittifak ettikleri... ...yüce amacı gerçekleştirebilmeleri... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... ...başladığı bu noktadan başlanmadıkça... ...imkansızdır. Önce tevhid nasıl olur? Bir... Tevhidi öğrenmek, anlamak ve uygulamak. Allah Azze ve Celle'den Muhammed Suresinde Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur buyurmaktadır. Bundan da anlaşılmaktadır ki bilmek yani öğrenmek Söylemekten ve onunla amel etmekten önce gelir. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh de Değerli Kitabı Sahih-i bu husse dair bir bab açmış Ve bu babın adını ilim öğrenmek ve söz söylemekten bu babın adını ilim öğrenmek, söz söylemekten ve amel etmekten öncedir koymuştur ki bu bab 11. baptır. 2. Tevhidi öğretmek ve ona davet etmek. İlmin semelesi onu amel etmek, sonra onu öğretmek ve ona çağırmaktır. Öğrenen kişinin bunlara yönelmesi gerekir. Bu Allah Azze ve Celle'nin kitabında haber verdiği gibi tüm Nebi ve Rasullerin ortak çağrısıdır. Senden önce hiçbir rasul göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. O halde bana ibadet edin diye vahhitmiş olmayalım. Enbiya 25 O halde sen tevhid dinine davet et ayetinde ve başta iyiliğin emredilmesini, kötülüğün engellenmesini emreden ayetler olmak üzere daha birçok ayette aslı tevhid olan hak dine davet etmek bir görev olarak bilen Müslümanlara yüklenmektedir. O ayetlerden birisi de Alimran i İmran Suresi 110. ayettir ki Siz insanlar için çıkarılmış en Hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder Kötülüğü yasaklarsınız ve Allah'a iman edersiniz buyurulmaktadır. Nitekim Nebimizin uygulaması ve öğretisi De bu şekildedir. Daha önce geçen Muaz hadisinde bunun Açık işaretleri vardır. Öyleyse tevhiden davet nasıl yapılır? 1- Her fırsatta devamlı dersler yapmak. 2- Tevhide dair programlar yapmak ve onları yoğunlaştırmak. 3. Konferans ve toplantılar düzenlemek. 4. Aile ve çocukları tevhid ile terbiye etmek. 5. Tevhid kitapları okumak, okutmak ve yayınlamak. 6. Tevhid davetine uzak duranlara bunun gereklerini anlatmaktır. Önce tevhid nasıl olurun 3. maddesi ise tevhid ehlini sevmek ve onları korumak. Müvahhid kimselere yardımcı ve destek olmalı. Onların yolunu açmalı, hata ve kusurlarını örtmeli ve güç nispetinde yanlışlarını düzenliyor. Dördüncüsü, tevhidin düşmanlarını buğz etmek. Bu, onlardan ayrılmayı ve uzak durmayı, hilelerini açığa çıkarmayı ve iddialarını çürütmeyi gerektirir. Onlarla dost olmaktan sakınmalı, oturup kalkmaktan uzak durulmalıdır. Çünkü bunun aksi, buğzu ve düşmanlığı zayıflatır. Beşincisi, Çağdaş problemleri tevhidin eksikliğine bağlamak. Günümüzde İslam aleminde görülen sorunların temelinde tevhidi eksiklik ve zaaflar yatmaktadır. Bu problemleri şu ana başlıklar altında toplayabiliriz. Birincisi, geçmiş salih insanlar hakkında aşırıya gitme. İkincisi, Allah'ın indirdiğinin dışında hükümlerle hükmetme ve İslam aleminde bunun süratle yaygınlaşması. Üçüncüsü, Dost ve düşman edinmedeki hatalar Dördüncüsü batıllaşma ve taklitçilik. Özellikle giyim, düğün ve cenazelerimiz buna en açık örnektir. Beşincisi ise Müslümanları tekfir etme. Bunlardan yalnızca birisi hakkında Allah ve Rasulünün verdiği hüküm ve nasihata bakmaya ne dersiniz? Bakın dost ve düşman edinme hakkında Allah-u Teala ne buyuruyor? Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanlar dostlar edinmeyin. Sizden her kim onlara dost edinirse o da onlardandır. Maide 51 Allah'a ve ahiret günde inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarına dostluk ettiğini göremezsin. Mücadele 22 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu hususta Taberani'nin Mücemü'l-Kebir'i, Albani'nin Sahih'ul Cami ve Silsiletu'l-Ehadi's-Sahiha isimli kitaplarında rivayet edilen hadisinde şöyle buyurmaktadır: "İman bağlarının en kuvvetlisi Allah için sevmek, Allah için boz etmek, Allah için dostluk yapmak ve Allah için düşmanlık yapmaktır." Müslümanların bugünkü haline baktığımızda müminlere dost ve yakın olma, kafirlerden de uzak durma anlayışının zayıfladığını görürüz. Bunun göstergesi giyimde adetlerde ve yaşayış tarzlarında kafirlere benzemek, onlarla içli dışlı olarak oturup kapmak ve onları sevmektir. Tüm bunların kaçınılmaz neticesi ise Müslümanların birbirleriyle yardımlaşmayı terk etmesi, kafirlerin egemenliğini kabullenme, onların himayesine girme ve daha da ileri giderek Müslümanlara yaptıkları saldırı ve tecavüzlerde onlarla birlikte hareket ederek onlara destek olmaktır. Çünkü kim bir topluluğa benzerse onlardandır buyurulmaktadır. Ebu Dabuk'ta rivayet edilen hadiste. Adları Müslüman olan o topluluklar kafirlere özendiler. Onlara benzemeye gayret gösterdiler. Neticede de emir erleri olarak onların sapına geçerek onlardan oldular. Önce tevhidin nasıl olurunun altıncı maddesi ise ümmetin tevhid temeli üzere birleşmesi için gayret etmek. Ehli sünnet ve cemaatin özelliklerinden birisi de parçalanma ve ihtilafı terk etmeye, birlik ve beraberliğe çağırmalarıdır. Zaten bu dinin talebidir ve yüce bir gayedir. Birlik ve ittifak, iyilik, takva ve itaat üzere olmalıdır. Bu da ancak tevhid temeli üzere olur. Tevhid göz ardı edilerek yapılan birliktelikler zorluk ve sıkıntı zamanlarında parçalanır, dostluklar düşmanlığa dönüşür. Tevhidin fazileti ve semeresi ise on madde halinde şunlardır. 1. Bütün söz ve amellerin kabulü ve sevabı hak kazanması tevhide bağlıdır. 2. Tevhid kalpte tam olur ve ihlasla gerçekleşirse amellerin ve sözlerin mükafatı kat kat artar. 3. Kulu yaratılmışlara kul köle olmaktan, onlara bağlanmaktan, onlardan korkup bunlara ümit bağlamaktan kurtarır. Şüphesiz ki hakiki ve en yüce izzet ve şeref budur. 4- Tevhidi hakkıyla gerçekleştiren kişiler hesapsız ve cezaya uğramaksın cennete girerler. 5- Tevhid günahların affedilmesine ve örtülmesine sebeptir. 6- Dünya ve ahiret sıkıntılarının giderilmesinin en büyük sebebidir. 7- Tevhid kalpte tam olduğu zaman Allah onun sahibine imanı sevdirir ve ona güzel gösterir. Her türlü günahı ve isyanı ise çirkin gösterir. 8- Allahu Teala tevhid ehline dünya hayatında izzet ve şerefi, hidayeti, iyi hali, kolaylığı, söz ve fiillerinin isabetli olmayı bahşeder. 9- Aynı zamanda allah Teala onları dünya ve ahiretin kötülüklerinden korur ve onlara temiz ve huzurlu bir yaşantıyı ihsan eder. 10- Tevhid kulun olgunlaşmasını iyilik yapıp kötülüklerden de uzaklaşmasını kolaylaştırır ve musibetlerden dolayı onu teselli eder. İkinci ve kitabın aslını oluşturan bölüm ise iman, İman ve Rukunları. Ehli sünnet ve cemaatın iman esasları ile ilgili inançları Allah'ın kitabında ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de Cibril hadisine bildirdiği şekilde altı esasa iman etmek ve onları tasdik etmektir. Nisa suresi 136. ayette kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü inkar ederse o uzak bir sapıklığa düşmüş olur Uyurmakta. Kamer suresi 49. ayette ise biz her şeyi bir kadere göre yarattık buyurulmaktadır. Müslim'lere rivayet edilen hadisse ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Cebrail aleyhisselam arasında geçen konuşma esnasında Cebrail aleyhisselam bana imandan haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a meleklerine, kitaplarına rasullerine, ahiret gününe ve kaderin hayırına ve şerine inanmandır buyurdu. İman bu altı esas üzer üzerinde yükselir. Bu esaslardan yani temellerden birisi yıkılacak olursa iman tamamlanmamış olur. O kişi de mümin olmaz. Bundan sonra bu 6 rukunu sırasıyla için şerini açarak inceleyeceğiz inşallah.